Mehveş Evin ve Serkan Ocak 94.9 Açık Radyo'dan Ekonomi Ekoloji Programı'ndan herkese merhaba, günaydınlar. Bu hafta programımızda aslında bu haftaya damgasını vuran olaylardan birini konuşacağız. Tuzla'daki çevre kirliliği, kimyasal atığın e, sebep olduğu ve özellikle e, Tuzla'da, İstanbul Tuzla'da e, bazı mahalleleri etkileyen ve çok sayıda kişinin hastanelere... ...başvurmasına sebep olan bir kimyasal atık olayı gerçekleşti. Bunun ortaya çıkmasında aslında bir takım kurumların temsilcileri ve özellikle CHP'nin İstanbul Milletvekili Akif Amzaçebi ve Mahmut Tanal'ın açıklamaları da etkili oldu. Neydi bu? Önce tuzla sakinleri bir kokunun yayıldığıyla ilgili olarak hastanelere gitti. Şikayetleri yoğun bir kokudan etkilendikleri yönündeydi. Ama aslında daha sonra çıkan haberlerde gördük ki Tuzla sakinleri bu kokunun yeni olmadığını aslında yıllardır bu kokuyla yaşadıklarını söylüyorlar. Ve özellikle son 2-3 yılda yoğunlaşmış bu. buradan Burada Tuzla organize sanayi bölgesinden... Ee, özellikle metal ve tekstil sektöründe e, kullanıldığı e, belirtilen e, bir kimyasal madde e, tankından e, yayılan bir e, sızıntı ve e, belli ki kanalizasyona e, verilmiş e, son derece e, yaşam alanlarının e, konutların e, olduğu bir yerde e, etkisini göstermiş. Şimdi olay tabi hala daha e, çok ciddi bir netlik e, kazanmış değil. Çünkü e, çok net açıklamalara e, ulaşamıyoruz. Yani e, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özaseki e e, bu konuda korkulacak bir şey yok. E, bizim e, arkadaşlarımız e, denetim konusunda e, gerekenleri yaptılar. Her şeyi denetim altına aldılar e, diyorlar fakat ee, konuyla ilgili bazı meslek odaları e, özellikle denetimsizlikten e, şikayet ediyorlar ve buna e, vurgu yapıyorlar Tabii çok önemli bir aslında halk sağlığı meselesi bu Kamunun doğru bilgilendirilmesi aydınlatılması kurumların böyle bir e, atık e, geniş kitleleri etkileyen bir atıktan sonra e, Belki günlük olarak e, belki saat bazında gün içerisinde sürekli güncelleme ve bilgilendirme e, yapması gerekiyor ama e, Maalesef e, şu ana kadar e, çok net çok aydınlatıcı bilgilere ulaşmış değiliz Şimdi bu meseleyi biz halk sağlığı açısından bu hafta programımızda ele almak istiyoruz. Telefon attığımızda bir konuğumuz var. Türk Toraks Derneği'nden Profesör Doktor Öner Dikensoy. Öner Bey günaydın. günaydınlar benim. Hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ederim. Evet ben şöyle bir kısaca bir özet yapmaya çalıştım. Ee, sizin gördüğünüz e, bir hekim olarak bir bilim insanı olarak burada genel olarak gördüğünüz nedir? Değerlendirmeniz nedir? E, bununla başlayalım isterseniz. Evet e, teşekkür ederim. Öncelikle şunu açıklamam gerekir. Ben bir göğüs hastalıkları uzmanıyım. Hı hı. E, hani e, bu e, olayda adı geçen e, kimyasallar ilgili hani çok sık Bizim karşılaştığımız bir durum Değil budur hmm. e, vakalar hmm. e, Ancak bu olay özelinde Baktığımızda e, İSKİ'nin yaptığı açıklamada iki tane Sıvı kimyasal tehlikeli e, Atık e, maddeden Bahsediliyor bir tanesi Trikloretilen diğeri tetrkloretilen Bunlar birbirlerine çok benzeyen ve hmm. e, Sıvı solvent Olarak kullanılan ama çok kolay uçabilen, gaz haline dönüşebilen ve solunduğunda, içildiğinde veya gıdalarla alındığında akut dönemde veya sık sık bu olayın yaşanmasına bağlı kronik dönemde çeşitli sağlık zararları ortaya çıkabilen maddeler. Evet. Tehlikeli atık kapsamına giren maddeler. Hı hı. Tehlikeli atık dediğimiz zaman anlaşılacağı üzere çevreye uygun olmayan koşullarda atıldığında çevredeki her türlü canlıya zarar verebilen ölümüne yol açabilen atıklardan bahsediyoruz. Burada anlaşılan o ki sizin de bahsettiğiniz gibi bu atıklar aslında imha edilebileceği kimyasal tehlikeli atık e, tesisleri yerine e, belediyenin e, Tuzlu'daki sıvı e, kanalizasyon atık e, sisteminin kanallarına ve o bölgeye e, boşaltılmış. Benim de aslından takip edebildiğim kadarıyla ve oldukça çok miktarda boşaltılmış. Kaçak bir e, boşaltma söz konusu. Hı hı. Dolayısıyla e, Tuz'da da o gün insanların işte genizlerinin yanıp kötü bir koku duymasıyla hastaneye başllmaından anlaşılıyor ki yakın çevredeki atmosfere bu gaz haline dönüşüp karışmasıyla birlikte bir etkilenme söz konusu olmuş evet. ve yine basından takip ettiğimiz kadarıyla önemli bir hasarlanma oluşmadan bir problem sağlık problemi oluşmadan bu insanlar da taburcu edilmişler. E, Tabi e, buradaki ilk e, işaret hani solunum yoluyla bir e, maruziyetin oluştuğunu e, gösteriyor. Hı hı. E, bu maddeler solunum yoluyla alındıklarında e, yoğunluk miktarına bağlı olarak e, çeşitli e, vücutta zararlar meydana getirebiliyorlar. Özellikle sinir sistemiyle ilgili, sinirin sistemiyle ilgili ve solunum sistemiyle ilgili Zararlar oluşabiliyor. Ee, e, zaten e, burada da daha çok gözlerde yanma, genizde yanma hissi, evet. karın ağrısı, baş ağrısı gibi bulgular olmuş ki e, aslında çok yoğun bir e, karşılaşma olmadığı zaman e, bu tür hmm. e, şikayetler meydana geliyor. Daha yoğun e, karşılaşmalarda daha ciddi hasarlar mesela böbrek yetmezliği gibi karaciğer toksitesi, karaciğerde ciddi hasarlanma gibi veya e, solunum yolları ile ilgili e, akutak ak ciğer ödemine kadar gidebilen, hmm. e, non-kardiyojenik, kardiyojenik olmayan ve ciddi solunum yetmezliğine yol açıp işte yoğun bakıma hastanın alınmasını gerektirecek boyutlarda hmm. e, olması beklenir. Ama burada ikinci bir e, sıkıntı belki şu anda görmediğimiz ama ileri dönemlerde ortaya çıkabilecek bir e, problem yaşanabilir. O da bu maddeler toprağa atıldığı zaman çok kolay bir şekilde toprak altındaki yeraltı su kaynaklarına ulaşabiliyorlar. Evet. Böyle bir durumda ki eğer bu olay bir ilk değilse belki de hani belki daha önce de yaşandıysa hı hı. oradaki doğal sulara karışması sonucunda. Hem e, bitkilere, e, doğal bitki örtüsüne zarar vermesi hem de belki içme, su iç, e, içme suyu hmm. e, kaynaklarına karışması e, teorik olarak e, mümkün olabilir. Ve bu durumda e, belki de e, daha ciddi, kronik maruziyete bağlı e, çeşitli sağlık problemleri ileride ortaya çıkabilir. Tabii bunun e, otoriteler, ilgili otoriteler tarafından muhakkak kontrollerin, yapılıyor olması ve takiplerinin yapılıyor olması gerekir. Evet yani şu anda aslında ilk etapta e, hastanelere başvurmuş e, olanlar belki şimdi taburcu edildiler, belki çeşitli işte tedaviler uygulandı onlara e, şikayetlerini belki kısa sürede e, giderilmesi e, maksadıyla ama e, aslında e, risk e, devam ediyor çünkü biz e, belli ki şu anda bunun havaya karıştığını e, tahmin ediyoruz ama evet. sizin e, bahsettiğiniz e, risklerle e, toprağa, suya, e, oradan da e, belki işte besin e, zincirine, gıdaya e, herhalde e, karışma ihtimalinin de e, olduğu görülüyor. Evet, böyle bir ihtimal olabilir. E, bu açıdan muhakkak gerekli incelemelerin yapılması gerekir. Evet. Şimdi e, hemen tabii bu e, yaşanan bu e, çevre kirliliğinin ve halk sağlığı açısından bu e, meydana gelen olayın ardından e, çevre mühendisleri odası e, denetimlerin yetersiz e, olduğunu açıkladı. Yine aynı şekilde kimya mühendisleri e, odası da e, atık suyunun e, ortama direk verilmesinin ağır e, cezai müeydiler e, müeydiler getirmesi e, gerekiyor dedi ve yine aynı şekilde onlar da e, denetim e, sizliğe dikkat çektiler e, yani kimya mühendisleri odası e, yaptığı açıklamada şimdi tabii e, siz demin İSKİ'nin yaptığı açıklamadan e, bahsettiniz ama şimdi genel anlamda e, biz e, bu e, tuzla belediyesi işte tuzla kaymakamlığı İstanbul İl Çevre Müdürlüğü e, bunların e, herhangi bir açıklamasına denk gelmedik açıkçası e, galiba İstanbul Büyükşehir Belediyesi Belediyesinin ilk e, etapta bir açıklaması oldu. İşte e, sorun yok. E, çok ciddi halk sağlığını etkileyen bir durum yok e, yönünde. Ama tabii bunun sürekli güncelleniyor olması, şu an e, bu kirlilik durumunun ne aşamada olduğunun e, bildirilmesi halka, e, bilgilendirilmesi e, gerekiyordu. Siz bir hekim olarak e, şu ana kadar, Yapılmış olan açıklamaları nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani bir e, bilgilendirme süreci e, yeterli mi e, veya yapılan açıklamalar yeterli mi? E, bunu nasıl görüyorsunuz? Yani süreç nasıl işletilmeliydi? Ee, sanırım bu konudaki e, önemli bir eksiklik e, mevcut ülkemizde. O da bu tür... E, kazalara karşı bir örgütlenme ekşikliği. Benim bildiğim kadarıyla ve araştırdığım kadarıyla böyle bir bu tür kazalara karşı müdahale etmek ve gerekli önlemleri almak üzere oluşturulmuş böyle ciddi bir örgütlenme yok gibi evet. duruyor ülkemizde. hani gelişmiş ülkelerde bunun olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla burada sanırım bir bu açıklamaların yetersiz olmasında bu teknik bilgi ve donanım yetersizliğinin de hmm. eksikliği var. Mesela yapılan ölçümlerde işte bizim cihazlarımız bu gazı tespit edemedi deniliyor. Hmm. Ee, çünkü o cihazlar benim bildiğim kadarıyla e, biz de bazen benzeri cihazları kullanıyoruz çünkü evet. sadece hafızasında kayıtlı olan gazları e, tespit veya hmm. e, e, o maddeleri tespit edebiliyor. Dolayısıyla buradan anlaşılıyor ki o belediyenin elindeki cihazlarda e, bu maddeler üzerinde e, bir kayıt yok. Halbuki. E, Bizim bu konuyla ilgili e, çeşitli Çevre Bakanlığı e, dokümanlarında, yönetmeliklerinde bu maddelerin adı geçiyor. Ve bunları üreten tesislerin, e, kullanan tesislerin e, hatta e, adları e, mevcut, envanteri mevcut gibi gözüküyor. Evet. E, dolayısıyla bence en önemli e, eksiklik böyle bir ee, bu gibi durumlarda e, bu duruma hemen müdahale edebilecek bir örgütlenme e, yapısının e, eksik olmasından kaynaklanıyor. Hmm. Yani belki böyle AFAD gibi bir e, evet, kurumun evet, e, devreye aynen. girmesi gerekiyordu değil mi? Kesinlikle, evet. Evet, belki acaba e, şimdi dün... E, e, Dündü sanıyorum. Evet dün. E, bu CHP İstanbul Milletvekilleri Akif Hamza Cebi ve Mahmut Tanal'ın e, yaptığı açıklamalar var. İşte bu yetkililerin e, yaptığı açıklamalar aslında olayın üzerine e, örtmeye yönelik ve e, kamu görevlileri aslında yıllardır burada bu tarz bir deşarj işleminin yapıldığını biliyor. Aslında bu ilk değil biz bunu böyle ilkmiş gibi konuşuyoruz ama yani daha evvel bu bahsettiğimiz sadece havaya değil işte suya. Toprağa karışma meselesi belki de çoktan aslında cereyan etti ve yıllardır işte zaten orada yaşayan yurttaşların da ifadelerinde belirttikleri üzere bunu yıllardır burada yaşadıklarını söylüyorlar ve aşağı yukarı yüz bin kişinin sağlığının direkt olarak etkilendiği, Tuzla bölgesinde yaşayan insanların ve tabii bunun sürekli insan sağlığına etki edecek bir yanının olmadığı söyleniyor ama yani ne yapmak lazımdı böyle bir durumda ya yani bu insanların hepsini buradan tahliye mi etmek gerekiyordu yani ortamdan uzaklaştırmak mı gerekiyordu? Herhalde hı hı. böyle bu tarz olayların yaşandığında yapılması gerekenler bellidir. Yani hı hı. bunun mutlaka bir standardı, uluslararası alanda da yapılması gerekenleri bellidir değil mi? Tabii tabii. Şimdi bu maddelerin vücuda hangi yolla alınırsa atıl, alınsın, atılımı yoğunlukla hava yoluyla, yani inhalasyon yoluyla, akciğer yoluyla gerçekleşiyor dolayısıyla bu tür akut maruziyetlerde bu kişileri hemen o ortamdan uzaklaştırıp daha temiz hava ortamlarına taşıyıp ve destek tedavisi yapmak takip etmek genellikle yeterli oluyor birkaç saat içerisinde akciğer yoluyla vücuda girmiş olan bu maddelerin zaten atılması mümkün oluyor ee, ama burada tabii şey de var yani e, yurt dışında e, ilgili kaynaklara baktığımız zaman Avrupa'da Amerika'da iş yerinde bu tür e, maddelere e, maruz kalınmaya bağlı da şişti e, önlemler e, alındığını görüyoruz. Mesela bu maddelerin en sık kullanıldığı e, kendi veya alanlardan bir tanesi şey, kur, hmm. kur temizleme alanı. E, orada da e, mesela ciddi önlemler alındığını e, görüyoruz ama e, mesleki maruziyete e, bağlı e, eğer yeterli önlem alırsa çok ciddi hani problem sağlık problemleri e, yaşanmıyor aslına bakarsanız hmm. tabi e, şimdi ben e, buraya siz başta belirttiniz toraks Derneği üyesiyim evet. e, toraks sterniği'nin adını telaffuz ettiniz ama e, şöyle ben aslında burada bir hani göğüs hastalıkları uzmanı olarak yorum yapıyorum. Evet. Dolayısıyla Toraks Derneği'nden bu konuda bir izin almadım. <gülüyor> yani ama Çok daha matişim, onu belirteyim. Evet evet ama ee, Toraks evet. Derneği'nin daha önceki yıllarda bu konuyla ilgili yapmış olduğu açıklamalar var. Dolayısıyla hani Türk Toraks Derneği'nin de bu mesele radarında olan, takibinde olan bir konu. Evet. Doğru radarımızda olan bir konu hani bir göğüs hastalıkları hı hı. olduğumuz için evet. e, bu olay genelinde baktığımızda özelinde baktığımızda hani kronik zararlanma e, kısmında daha çok inhalasyonuyla değil de e, e, sindirim sistemi yoluyla e, olması ihtimali hı hı. söz konusu gibi tabi hani paraziyalar üzerinden de konuşmak istemiyorum dolayısıyla evet. bu, bu olay bize şunu gösterdi veya e, şu konuda bir titikleyici olabilir. Hı hı. Evet bu tür sanayi e, endüstri alanları e, anlaşılan o ki yerleşim alanlarına çok yakın. Evet. E, ve bu tür kazalar veya bu tür olaylar her zaman e, olasılıklar dahilinde. Ve muhakkak e, buna yönelik e, görülüyor ki anlaşılıyor ki daha kapsamlı bir e, proje e, yapıp işte az önce bahsettiğimiz gibi AFAD benzeri e, akut olaylarda müdahale edecek e, e, ekiplerin kurulması, gerekli kontrollerin e, yeterince yapılması ve bundan sonraki dönemde de belki işte içme sularında analizler yapılması, hmm. çevredeki bitki e, ö, ö, örtüsünden alınacak örneklerde analizler yapılması ve ileriye dönük bir hasarlanmanın olup e, olmadığının e, takip edilmesi önemli gibi. Gözüküyor Evet. Dolayısıyla hani bu olay bazında bu iş takip edilirse üzerine gidilirse en azından bundan sonraki dönemde bu tür sağlık risklerinin önlenmesi açısından bizim için iyi bir fırsat olabilir diye düşünüyorum. Evet şimdi tabi bu bu gelişmelerin arkasından hemen Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Öz açıklama yaptı işte korkulacak bir şey yok yönünde ama esas itibariyle bu işle ilgili olarak Sağlık Bakanlığı'nın da bir açıklama yapıyor olması gerekmez miydi? Evet. Yani sanırım tabii bilemiyorum herhalde yapması gerekirdi hı hı. ama herhalde olayın büyümesini mi istemediler bilemiyorum. Ama Olabilir. burada tabii başına iş düşüyor. Yani bunun takipçisi evet. olması gerekir. Basının ve çevre öz özellikle işte kimya mühendisleri odası hı hı. gibi belki makine mühendisleri odası gibi evet. meslek örgütlerinin bu işi takibinde olmasında ee, hani siyasi otoriteyi de zorlayıcı bir faktör olarak ciddi rolü olabilir diye e, düşünüyorum Hı hı Evet, Belki bir de son olarak şunu konuşmamız lazım. Gerçi tabii siz konuşmanızda gayet iyi özetlediniz ancak bu tip durumlara belli ki yani biz açıklamalardan çok tatmin olamadığımız için bu süreç devam ederse bu tip vakalarla tekrar karşılaşma ihtimalimiz olursa bugün Tuzla'da yarın başka bir organize sanayi bölgesinin yakınındaki bir yaşam merkezine izinde meydana gelebilir bu. Genel olarak insanlar böyle bir durumla karşılaştığında bu tarz şikayetlerle hastanelere başvurduklarında ve sonrasında ne yapmalı? Yani buradan evet uzaklaşmak ilk etapta e, önerilen ilk e, şey ama ne yapsınlar? Yani maske mi taksınlar? Eldiven mi giysinler? E, nedir? Evet. Yani bunun bir yolu yordamı, bir yöntemi hı hı. E, ilk etapta yapılması gereken Sizce nedir? Evet. Eğer bu şekilde atmosfere yoğunlaşıp gaz halinde bir marziye söz konusu olursa yapılması gereken en mantıklı şey bir an önce o bölgeden uzaklaşmak hı hı. ve eğer ee, ciddi belirtiler semptomlar ki işte baş dönmesi baş ağrıları hı hı. E, karın ağrıları, gözde ciddi yanma, nefes yolunda ciddi bir yanma, iritasyon, nefes darlığı gibi problemler ortaya çıkarsa da muhakkak e, bir sağlık kuruluşuna başvurup müşahede altına hı hı. E, alınmaları gerekir. E, bu tür e, Maruziyetlere karşı e, Özel maskelerin Kullanılması gerekir Yani hmm. bizim e, kolaylıkla elde edeceğimiz Eczaneden veya e, benzeri bir yerden Elde edeceğimiz maskeler çok etkili olmaz hmm. e, O nedenle Bir an önce oradan uzaklaşmak Ve e, eğer ciddi belirtiler varsa Bir sağlık kuruluşuna e, Müracaat edip orada Müşahede altına alınıp takip edilmesi e, Gerekir evet. e, Çünkü e, inhalasyon yoluyla Nefes yoğuyla olan maruziyetlerde veya atmosferde olan maruziyetlerde cilt e, ve hani ciltten hücuda karışması gibi bir şey söz konusu olmadığı için de hani giyişlerle korunmak, eldivenlerle korunmak ancak çok yoğun maruziyet olursa bu hmm. gerçekleşebilir. Evet. İlk etapta hemen yapılması gereken bölgeden uzaklaşıp dediğim gibi gerekirse ilgili bir sağlık kuruluşuna muhakkak başvurmak gerekir. Evet. Evet çok teşekkür ediyoruz Profesör Doktor Öner Dikensoy'du bu hafta ekonomi ekolojinin konuğu Tuzla'da yaşanan bu kimyasal atık ve halk sağlığına etkilerini konuştuk çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için ve yayınımıza katıldığınız için son olarak söylemek istediğiniz herhangi bir şey varsa onu da ekleyebiliriz size iyi yayınlar diliyorum teşekkür ederim peki biz de çok teşekkür ediyoruz. Evet bu haftada ekonomi ekolojinin sonuna geldik. Ee, evet toplum sağlığını etkileyen önemli bir e, vaka e, yaşandı Tuzla'da. Hala daha etkileri e, ne aşamada ne boyutta e, çok da bilemiyoruz. Çünkü yapılan açıklamalar e, açıkçası çok yeterli değil. Umalım ki bunlar bundan sonra e, hemen e, denetim altına alınsın. Ee, sorumlular e, ra, gereken cezalar e, hemen e, sıklıkla e, ivedilikle e, verilsin ve bu mesele de e, bir daha e, gündemimizde olmasın e, Temennisinde bulunarak bu hafta da programımızı kapatalım haftaya görüşmek üzere. <gülüyor>